Rabbı âguzz bık minhah mazatı şeyatın ve âguzz bık arabın yahutul Bismillahi Ve ilâ aadın axa hum huda. ya kavmi übûdullah maa lekum min ilâhin Hud Suresinin 50 Ayeti kelimesinde kaldık. sure i Hud. Ayeti kelime bir önceki bölümde. Nuh aleyhisselam'ın hadiselerini, konularını Rabbimiz Celle Celaluhu efendimiz Hz. Vesselam'a ve bildirdi. Biz de o hükümleri Allah'ımızın kitabından duymuş olduk. Şimdi geldik. Ve ile Ad'in at kavmi. Nuh aleyhisselam'dan sonraki gelen bir kavim. Bunlar Riyat taraflarında yaşamışlar. Orada kargaşalar olmuş. Halk efendim büyük kargaşalar çıkartmış ve orada o bölgede yaşayamamışlar. Çölleri aşıp efendim çöllerde işte o meşhur Arabistan çöllerinde oraları geçip şimdiki e, Ürdün bölgesine yakın olan bölgeler yani yaşamın olduğu yerler o bölgeleri gösteriyor. Allah her şeyden doğrusunu bilir. Ad kavmi. Bunlar azgınlık, sapkınlık. Sonra bunlar çok zenginlediler. Efendim büyük imkan sahibi oldular. Ee, ve şehrin girişlerine büyük heykeller yaptılar. Bu putperestliğin e, dönemleri her tarihin ayrıntılarında görebiliyoruz. Adem aleyhisselam dönemi hariç, Nuh aleyhisselam döneminden sonra Bunlar başladı. Ve ilah adin at kavmi. Ekhahum peygamber kardeşleri olan Adem İdris Nuh Hud aleyhisselam dünyanın başı. Adem orada Şit aleyhisselam var. Adem aleyhisselamın cenazesini Şit aleyhisselam Cebra aleyhisselam yıkadı, kefenledi ve tecizatı ilk insanın vefatı ve ne yapılacağını Adem aleyhisselam öğretmiş oldu ve Şit aleyhisselam da namaz kıldırdı. Sonra İdris aleyhisselam, Nuh e, aleyhisselam ve Hud aleyhisselam. Kale, ya kavmi, ey kavmim, budullah. Allah'a kulluk yapın, Allah'a tapın. E, Ma'lekum yoktur min ilahin gayru. Yani Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ma'lekum sizin için min ilahin bir ilah gayru. Allah'tan başka tapın alacak e, bir ilah yok. O zaman Allah'a tapmak, O'na kulluk etmek lazım. İn entum illa mufterun. Yani in entum, siz o takdirde illa mufterun, iftira edersiniz. Yani Allah'tan başkasına tapmaya, O'na kulluk etmeye, efendim böyle bir şey, böyle putperestlik yapmaya kalkışarsanız, o durumda siz Allah'a iftira edersiniz. İftiracı olursunuz. Müfteri, hani Türkçe'de de kullanılır, müfteri. Müfteridir bu adam. Yani iftira ediyor. Siz o zaman o takdirde iftira eden olursunuz ya kavmi. 51. ayet. Ey kavmim. La eselukum alayhi ecra. Ben size bir dünyalık bir karşılık istemiyorum. Yani ben sizden bir şey beklentim yok. İn ecriye illa Allah. İn ecriye benim mükafatım. İlla ancak alellezî fatarani, beni yoktan var eden, fatara kelimesi yaratmak. Allah Celle Celal beni yarattı. Mükafatı o verir. Onun için bu ayeti kerimeler diğer peygamberlerde de göreceğiz. Yani ben size Allah'ın hükmünü söylüyorum. Bir şey istediğim yok, bir para pul istediğimiz yok. Yani Rabbimin hükmünü size duyuruyorum diye bir karşılığında bir para istediğimiz yok. Efela la hiç aklınız kesmiyor mu? Anlamıyor musunuz? Anlıyorsunuz. Yani ben size bu haramlara gitmeyin, Allah'ın emirlerini tutun, Allah'ın mülkünde Allah'a kulluk edin, ona tapın, onun dediğini yapın derken, sizin kapınızı ayrıca çalıp da, bana bak bunları yapıyorum diye, ben sizden bir mesai ücret, bir para istiyor muyum? Yok. E i̇stemiyorsam istemiyorsam, demek ki Allah bana bu vazifeyi yaptı, sizi de Allah yarattı. O zaman biz o, Yerlerine göklerin sahibi olan Allah'a kulluk etmek. Başka bizim yapacağımız bir şey yok. Vazife budur. Ve Allah'ın mülkünde de yaşarken hele harama dikkat edince dünyada rahat edersin. Ya kavmi, ey kavmim ben sizden dünyalık bir ecir, bir mükafat, bir para falan istemiyorum. Ancak Rabbim Celle Celaluhu beni yarattı. Aklınız kesmiyor mu? Kesiyor. E o zaman ona kulluk edeceğiz. Onun dediğini yapacağız. Şimdi bu ayeti kelimelerin özetinde şöyle meseleler var. Yani bir insan ibadet karşılığında mesela oruç tuttum diye para alınmaz. Ben Kur'an okudum diye para alınmaz. Ben zikir yaptım diye para alınmaz. Namaz kıldım veya kıldırdım diye para alınmaz. Bunlar ibadettir. Yani ibadet para karşılığında olmaz. Şimdi mesela İslam ilk asırlarında 100-200-300 yıl boyunca fıkıhta genel kaidedir. Müslümanların hepsi kendileri imam olur, cemaat olur. İmam olmak için en iyi okuyan veya fıkıh en iyi bilen veya en muttaki olan kişi geçer namaz kıldırır. Genel kaide budur. Yani çünkü namazı kılmak da kıldırmak da ibadettir. Bunun karşısında para alınmaz. İslamiyet'in ilk üç asrı bu şekildeydi. Herkes gider camide namazı kılar, namazı kıldırır. Sonraki dönemlerde bu işte biraz gevşeklikler başlayınca bu sefer camide namaz kıldıracak kişi kalmadı. Adam Müslümanım diyor ama Kur'an okuyacak durumda değil. O tehavun gevşeklikler başlayınca dediler ki biz burada e, vaktini hasrettiğinden dolayı camide böyle vaktini hasrettiğinden dolayı biz buna bir e, şey takdir edelim, çolu çocuğunu da geçindirsin, bu şekilde de vazifeler yapılsın diye bu şekilde yapıldı. Yani bir din görevlisi namaz kıldırıyor, namaz kılıyoruz, namaz kıldırıyoruz cami görevlisi diye onun para alması kesinlikle caiz değil. Çünkü ibadet parayla yapılmaz. E, onun aldığı para devletin ona ikramıdır o vaktini bütünüyle oraya hasrettiğinden dolayı bir ikram almış olur. Yoksa namazın karşılığı değildir. İbadet karşılığı ibadet karşılığı olmaz. İbadet parayla satılmaz. İşte peygamberlerin burada bildirdiği bu. Mesela bir hafız efendi Kur'an okudu. Öbür tarafta de ona bir hediye verdi. Hediye ayrı bir şeydir. Ama ben sana Kur'an okuyacağım ve ben bundan ücret alırım olmaz. Böyle bir şey yok, dinde yok. E, bu meseleler nettir. Bundan dolayıdır ki İslam ilk Üç asır boyunca din adına iş yapan müştehitler, ulema, alimler, veliler asla ve kata böyle bir dünyalık karıştırmadılar. Halkın ikramlarıyla bu şekilde Allah'ımızın dinine hizmet, işte o dönemlerde büyük alimler, veliler, müştehitlerin dönemi o dönemlerde oldu. Ondan sonra müştehit gelmedi zaten. Yani biraz ucundan bozulmalar başlayınca müştehitlerin dönemi de bitmiş oldu. Mesele bu. 52. ayet. Ya kavmi, ey kavmim. İstâvfirû rabbekum. Rabbinizden af talep edin. Af-ı mağfiret isteyin. İstâvfirû af isteyin. Rabbekum Rabbinizden. Sümme tuğbu ileyh, Allah'a dönün. Peki istiğfarla tövbe arasındaki fark nedir? İstiğfar, kişi yaptıklarına pişman olması. Ya ben bu yanlışı, ben bu günahı nasıl yaptım? Estağfurullah, değil mi? Gafara. Allah'ın affını istemek. Sin orada talep manasında istif babında böyle bir kaide vardır. Talep yani Allah'ım senin mağfiret sıfatından affını istiyorum. Eee istiğfar. İstiğfurullah. Süb ve tubu ile tövbe dönmek. Yani Allah'ın affını istedin. Ya Rabbim ondan sonra da Allah'ın emirlerini yapıp haramlardan kaçmak. Artık Allah'a yöneliyorsun. Tövbe ettim ya Rabbi diyor ama aynı yerinde sayıklıyor. Yine ibadet etmiyor. Allah'a kulluk etmiyor. Bu olmadı işte. Estağfirullah Rabbaküm, sümme ile Allah'a dönün. Bu yapılırsa, iki madde. Demek ki istiğfarın böyle bir bu, kerameti var. Şimdi burada, bu hususta hadis-i şerifler de gelecek, okuyacağız. Üç madde anlatılıyor. Bir, yursiniz sema aleykum bidrar Allah size bol sağanak yağmurlar, efendim, vadilerinizi doldursun, taştırsın. Ve Mevla nimetini, Gökten bereketli yağmurlar yursil göndersin. Essemaa gökten aleyküm üzerinize midraar ol yağmurlar. Ve kum ziyade kılsın. Kuvveten ila kuv, kuvvetinize kuvvet. Mevla burada evlat manasında evlatlarınıza evlatlar lütfetsin. Hayırlı nesil ne güzel bir şeydir. Kişinin evladı, bir evladı daha, bir tane daha vesaire 3 dört, beş evlatları oldu. Hepsi birbirinden hayırlı. Efendim o o işe yarıyor, o işe yeri vesaire. Hangi evladın hayırlıdır belli olmaz. Yani kız evladın yanı başındadır. Ömür boyu senin ihtiyaçlarını giderir, yaşlanırsın, eline ayaktan düşersin. O sana bakar. evlat erkek evladıdır, uzakta bir iş tutturur. Tamam erkek evladın ama senin ilgilenemiyor. Onun için hangi evlat hayırlıdır? Allah hayırlı evlatlar nasip eylesin. Mesele bu. Cümlesini hayırlı eylesin. Ve yezidkum kuvveten kuvvet kuvvetukum. İki madde. İstiğfar ve Allah'a yönelmek. Bunlar olursa Mevla gökten bereketli yağmurlar indirir. Efendim sizin kuvvetinize kuvvet katar. Yani bir insanın sadece maddi olarak güçlü olması yetmiyor. Yuvasında huzur, çoluğunda çocuğunda mutlu olması, çevresiyle barışık olması, toplumda bir itibarının olması, afiyet dediğimiz. Bedende sıhhat, yuvada huzur, çevrede barışık, Allah'a güzel bir kul. Ve la mucrimin. Sakın günaha, efendim günahkarlığa, isyana dönmeyiniz. Melzemel istiğfar cealallahu min kulli ve min kulli mahreca, ve min hayzu, la bir, bir, bir, bir, bir hadis Acayiptir. istiğfar, Acayiptir. İstifhar kelimesi darlıktan kurtarır. Evladı olmayan Rabbim evlat nasip eder. Abdestli daim istiğfara devam eden kişi. Melzemel istiğfar, estağfurullah. estağfurullah. Yani bu yanlışları, bu kusurları biliyorum ya kırdım döktüm yanlış yaptım rucuya ediyorum, dönüş yapıyorum melzemeli istiğfar. İstiğfara yapışan 1. Celalallahu lemin kulli hemmin feraca. Her türlü sıkıntımız mus musibetlerden çıkış. 2. Emmin kulli dıkin her türlü darlık. İçinde bir darlık var, yuvanda bir darlık var, işinde bir darlık var. Bir sıkıntın var. Mekreca Mevla ummadık çıkış kapılarını yaratır. 3. Verzekahu min haysu la hesab rızık kapılarını açar. Ulema diyor ki rızkın en güzellerinden bir tanesi evlattır. Yani Mevla Teala, evladın yoksa evlat nasip eder. Estağfurullah demek. Acayip böyle bir bereketi bulunmaktadır <gülüyor> istiğfarın. Verzekahu min haysu la yatesip Hesap etmediği yerden Mevla rızık kapılarını açar. İstiğfarın böyle bir özelliği bulunmak. Ya yunnas tubu Allah kalbe en temut, ölmeden Allah'a tövbe ediniz Fe inne etubu fil yom <gülüyor> mi eti merra Resulullah'ın sevine rivayeti de var Ben her gün Allah'a yetmiş defa 100 defa istiğfar ediyorum Estağfurullah diyorum Evet 53. ayet Hud suresi Ya Kalu Ya Hud Dediler ki Ey Hud aleyhisselam Ma cittena bi beyin sen bize bir delil, bir mucize vesaire getirmiyorsun. Bütün toplumların dediği bu. Peygamberlere itiraz ediyorlar, peygamberlerin yaptıklarını böyle sihir diyorlar, itiraz ediyorlar, inkar ediyorlar ve onların o yaptıklarını basite alıyorlar. nahnu نَحْنُوا tariki عَالِهَتِنَا Biz ilahlarımızı terk etmeyiz. Biz bu putlarımıza bütün gücümüzle sağlıyoruz. Kendi elleriyle yaptıkları taşları, Yontuyorlar şehrin girişine, şehrin ortasına koyuyorlar ve onların yanında öyle hürmet ediyorlar, bilmem işte bir şeyler yapıyorlar. Ee, onun saygı gösterisinde bulunuyorlar, saygı duruşu işte vesaire neyse. Öyle bir şeyler yap yapıyorlar ve manahnu biz bir tariki aliyetine ilahlarımızı terk edici değiliz, terk etmeyiz. Terk etmiyorlar, ankavlike senin sözünde, senin sözünde biz bunları terk etmeyiz. Efendimiz Vesselam benim ümmetim güneşe, ayağa, ağaca, taşa, efendim puta tapmayacak. Benim ümmetimin tapınağı nefis olacak, nefisler olacak. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani bu ümmete baktığımız zaman hakikaten böyle heykellere tapma diye böyle bir şey görülmüyor. Çok az bir grubu Budizm'de vesaire görüyoruz. Fakat onlar da efendim çok azım sanacak durumda. Yani günümüz insanlarının böyle bir e, heykele tapma, puta tapma gibi özelliği yok. Peki neye tapma var? Nefsine tapma var. Nefsini büyük görüyor, kendini büyük görüyor, Allah'ı küçük görüyor, peygamberi küçük görüyor, dinin hükümlerini küçük görüyor. Yani Allah'ın ahkamını söylediğin zaman insana çok böyle efendim değersiz görüyor kendisini. O bil, bilim yani günümüzün tapınaklarından birisi bilgi yani bilgi. Adam o bilgisi ona kibir veriyor, gurur veriyor. Ene hayrun minhu şeytan dedi ya ben daha hayırlıyım. Yani Allah'ın hükümlerini basit basite alıyor vesaire. Bu, bu Bunun üzerine dikkat etmek lazım. Onun için biz kayıtsız şartsız Rabbimiz Celle Celal'in hükümlerine tabi olacağız. Resulullah Efendimiz'e tabi olacağız. Dinin hükümlerine tabi olacağız. Rabbimiz'e tapacağız. Yahut maci'i tenabi ve yinleti ve manu bitariki ali. Biz ilahlarımızı terk etmeyiz. An kavlike senin sözüne ve ma nahnu leke sana iman etmeyiz. Bunu ne zaman söylediler? Efendim, söylenen döneme baktığımız zaman, e, ta dünyanın başı, yani insanlığın baş tarafındaki Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam. Yani altı bin yıl geriye kadar gider bu mesele. İnsanlık değişmemiştir. Yaratan Allah değişmediği için. Peki, peki, Emmahnu lke bi'minin 54. İnne qulu biz senin hakkında deriz ki burası dikkat çeken bir ayet. İnne qulu biz deriz illa i'tara ke İlahlarımızın bazıları seni çarptı, sana isabet ettirdi, sana dokundurdu. Bi su'in bi kötülük. Yani ilahlarımız seni çarptı. Yani sen şimdi buradan ayrıldın. Bizim bu Efendim yolumuzu terk ettin sen efendim e, yanlış yapıyorsun efendim aklını kaybettin demeye getiriyorlar başına bir hal geldi bir musibet geldi bundan dolayı e, yanlış konuşuyorsun ilahlarımız seni çarptı vesaire yani günümüzdeki olaylara da baktığınız zaman insanların konuşmaları aynı Allah'ın yolundaki e, hükümleri değersiz görüyor. Allah'ın emirlerinin dışına çıkılmayı da efendim onu kutsuyor. Onun dışına çıktığınız zaman yanlış yapıyorsunuz. Ve efendim orada böyle bir feveranla itiraz ediyor. Yani Allah mı yanlış yapıyor? Hud aleyhisselamın dediği kendi fikirleri değil ki Allah'ın ahkamı. Ne dediler burada? İlahlarımızdan bazıları efendim sana dokundu ve sen yanlış yaptın. İsabetli karar veremiyorsun, hata yapıyorsun kâle Hud aleysselam dedi ki inni eşhedullah ben Allah'ı şahit tutarım ki ve eşhedû şahit olun ki enni berîun um mimma tuşrikun. sizin yaptığınız Allah'tan başka taptığınızdan ben uzağım ben berîyim Bu ayeti kerime üzerine durulması gereken şöyle bütün dikkati vererek bu ayeti incelememiz lazım Koca peygamber ve bütün peygamberler aynısını söylüyor. Ey insanoğlu ben sizi ikna etmek için uğraşmam. Yani siz putlara tapıyorsunuz, Allah'ın yolunu terk ediyorsunuz, birbirinizi o zaman öldürüyorlardı. Uu, eğlenceler, kadın erkek karışık, efendim öyle bir azgınlık sapkınlık bir de çok mal mülk sahibi oldular, şehirler yaptılar, büyük ticaretler yaptılar. Büyük Efem ziraatler yaptılar daha dünyanın başı olduğu için topraklar işlenmemiş böyle meyveler sebzeler büyük nimetlere ulaştılar zenginlediler yani ve bu durum karşısında kalktılar efendim sen bizim dediğimizi yapmıyorsun putlar seni çarptı sen ne yaptığının farkında değilsin gibi bir de Nuh Hud aleyhisselam'ı suçladılar Hud aleyhisselam net şunu söylüyor Allah'ı şahit tutarım. Sizi de şahit tutarım kim Sizin taptığınız o ya batıl işlerden ben uzağım. Şimdi burada şunu net olarak ortaya koymak lazım. Kişi kendine bakacak Mesela ben şimdi kendime bakıyorum. Allah Celle Celal'un hükümleri helallerini helal haramlarını haram. Şimdi Allah içkiyi kumarı, faizi, zinayı. Evet bir erkeğin bir kadında tokalaşmasını müziği haram etmiş. Şimdi Allah'ın Celle Celalının emirleri var. Namaz, oruç, zekat, ibadet, erkeğin mesela sünnetler, işte sakal bırakma, hanımın giyinmesi, en kemalati çarşafı veya ahkam-ı din hususunda bir er insan anne babasına hürmeti, komşusuna iyi davranması, ettacuru saduk dürüst tüccar ticaretinde dürüst olacak, kimseyi kandırmayacak. Bu Allah'ın emirleri. Haramlar Allah'ın emirleri. Kaç kişi tutuyor? Efendim 10 kişi tutuyor. Efendim, e, e, gerisi 10 milyon kişi reddediyor. Dediniz ki ben Allah'ın emirlerini kabul ediyorum, doğrusu budur. E o kadar millet kabul etmiyor, e, eder etmez. Şimdi burada Hud aleyhisselam net bize şunu söylüyor, yani siz önce kendiniz kabul edin. Ben peygamber olarak diyorum ki ben bunu kabul ediyorum. Siz bilirsiniz. <gülüyor> Rabbisinden indirilene Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iman etti. Mekke-i Mükerreme'de ilk iman eden kim? Resulullah Efendimiz. Ya Rabbim yüz binlerce insan var burada bu senin hükümlerini kabul etmiyorlar. Ben tek başıma iman etmişim. Ne olur ki? Haşa. Böyle bir şey yok. Onun için bu tür meselelere cümleleri dikkatli kuralım. Biz kendimizden sorumluyuz. يَا اِلَّذِنَا مَنُوا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَيْا اِمَانَ Kendinizi ve ailenizi koruyun. Önce biz kendimizi koruyacağız. Buradan mes'uluz. Evet. Şimdi burada enni بَرِيُوا مِنْ مَا Ben sizin şirkinizden beriyim. Ben de bunu itiraf ediyorum. Ben İslam'ın dışındaki bütün batıl yollardan beriyim. Ben Müslümanım. Yani itiraf ediyorum. Şimdi Allah'ın emirlerini kabul ediyorum. Haramlarını tasdik ediyorum. Yani bir insan Allah'ın emirlerinde hata yapsa günah işledik yanlış ettik Allah'ın bizi affet deriz. Ancak işte bu şekilde tamam da biz bunları nasıl yaşayacağız o sonra. E bu kadar millet yola gelir mi gelmez ondan mesul değiliz zaten. Yani burada ya N Hud sen bunu söylüyorsun ama o kadar millet imansız efendim sen kendini mi kurtarıyorsun? Yok tefsirlerde başka bölümlerde bakacağız orada da göremeyeceğiz. Evet bu mühim bir meseledir. Fekiduni tekrar diyor ki fekiduni cemiyan hepiniz bana yapacağınız bütün ihanetleri, kötülükleri, hilelerinizi, ihanetlerinizi ki de hile demektir. Fekiduni bana cemiyan hepiniz sümvelatınız mühlette de vermeyin. Elinizden geleni yapın. Yani sonuç olarak beni öldürürsünüz cennete gönderirsiniz. Zaten öyle yapmıyorlar mı? İbrahim aleyhisselam tek başınaydı. Dedik ki yerlerin göklerin sahibi Allah'tır. Bu taptığınız taşlar, tunçların bir faydası yok. Oo, nasıl bunu dersin? Bizim efendim kutsalımıza nasıl saldırırsın? Atın bunu yakın bunu. İbrahim Aleyhisselam'ı yaktılar. Ateşe atmak istediler. Kendi elleriyle odunları topladılar. Ateşi yaktılar. Ateşe attılar. Mevla ateşi söndürdü. İbrahim Aleyhisselam o ateşten yüz binlerce insan. O ateşi elleriyle yaktılar. İbrahim Aleyhisselam'ı attılar. Bir hafta sonra İbrahim Aleyhisselam ateşin üzerine basarak Dışarı çıktı. Bir kişi iman etmedi. Bir kişi iman etmedi. Burada ne diyor ayet-i kerime? Siz istediğiniz yilenizi yapın. Mühlet de vermeyin. سُمْلَاتٌ ذُلُونَ اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى Allah. Ben Allah'a tevekkül ettim. Çünkü doğruluğu da olan bir insan ya bu kadar milleti karşıma almayayım demeyecek. Sen doğrusun. Doğru olan birisi çoğunluk batıldadır diye biz ya tamam madem öyle bu işin ortasını bulalım. Böyle bir şey yok. Allah hususunda Allah'ın hükmü hususunda biz orada pazarlık yapamayız. Burada ya tabi olur cennete gidersin, ya tabi olur cennete gider, ya tabi olur kendimizi kurtaracağız. Ya tabi olacağız, ya tabi. Başka bir alternatif şeyi yok. Ee, çıkışı yok. İnni tevekkeltü alallah. <âl> Rabbi ve Rabbukum. Yani benim ve sizin Rabbiniz. مَا مِنْ دَابْبَتٍ Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki اِلَّهُ اَخْزُمْ بِنَاسِيَتْ يَا Mevla onların alın perçiminden tutmuştur. Yani alın perçimi derken alnındaki perçiminden Allah tutmuyor. Kur'an-ı Kerim'de kinayeler vardır, istareler vardır. Yani bazen burada mesela tehtekahrihi Allah kendi e, hükmünde, yetkisinde, adaletinde ve tasarrufunda tutmaktadır elazi la yecuzu fi hukmihi yani fe inne ala Allah'ın hükmünden kimse çıkamaz Mevla celle celaluhu tasarruf sahibidir yani burada alın perçiminden tutarım yani o bütün burada sadece insanları kastetmedi. Ma'min <ến phen> da'betin da'bek kelimesi tedebbü aleler diğer yüzünde hareket eden bütün canlılar. Tamamı ahizun binasiyet. Mevla onları alın perçiminden tutuyor. Yani tasarruf sahibi, sultas sahibi, yetki sahibi e onlara efendim adaletiyle hükmediyor. Mevla Celle Celalluğu yaptığı Her şey yerli yerindedir. Adaletiyle hükmeder. Mevla'nın sonsuz rahmeti vardır. İnne rabbiyel ale sıratım müstakim. Rabbim benim Rabbim ale sıratım dosdoğru yol. Rabbimizin yolu dosdoğru yoldur. Allah'ın yolu, benim Rabbimin yolu dosdoğru yol. İhtinas sıratını müstakim. Bizi dosdoğru yola ilet. O Allah'ın istediği yoldur. O yola gittin mi, dünyada rahat edersin. Ahireti de kurtarırsın. Rabbim Celle Celaluhu dünya ahirette selamet nasip eylesin. Ya. 57. ayet. Fe'in tevellev. Ya Hud. Hud aleyhisselam. Ey Hud aleyhisselam. Eğer onlar yüz çevirirlerse. Burada Hud Aleyhisselam diyor ki siz eğer yüz çevirecek olursanız. Şimdi burada yine önemli bir meseleyi arz edeceğiz. Hud Aleyhisselam'a Allah Celle Celaluhu sen bunlara helalleri söyledin, haramları söyledin, bunlar inkar ettiler, putbayas oldular. Hud Aleyhisselam'ı Allah suçlamadı. Haşa zaten suç değil. Yani bir insan hakkı söyledi, hakkı söylediğinden dolayı da karşıki taraf İtiraz itiraz etti inkar etti yani adamın orijinal ifadesiyle inkarına sebep oldu efendim sebep oldun diye suç işlemiş olmaz. Burada net olarak söylüyor. Eğer siz yüz çevirir benim dediklerimi ben ki Rabbimin dediğini size söylüyorum. Yüz çevirirseniz fakat ebla tukum ma ursiltu bihi size Allah beni elçi olarak gönderdi. Rabbimin hükmünü ben size söylüyorum. Rabbim Celle Celaluhu puta tapmayın diyor. Rabbim Celle Celaluhu benim dediğimi yapın diyor. Rabbim Celle Celaluhu bana kul olun. Benim mülkümde yaşıyorsunuz. Rabbimin hükmü bu değil mi? Bu. Ben size bunu söylüyorum. ebla eblatukum. Ben size tebliğ ediyorum. Tebliğat, tebliğname. Türkçe'de kullanılır Tebliğat. Ben size Rabbimin hükmünü tebliğ ediyorum. Ma rüsültü bihiyya ileykum. Yani Rabbim beni size peygamber olarak gönderdi. Allah Celle Celaluhu. Mesela bir ordu komutanı, or general, bir bölükteki oradaki subayı muhatap alır. Oradaki 5000 tane askeri tek tek muhatap alma. Ordu komutanı talimatı gönderir. Buradaki bölük, buradaki alay şuraya gidecek, intikal ettir falan. Allah celle celaluhu da Mevla Teala peygamberi bir kişiyi muhatap alır. Oradaki 5 milyon, 3 milyon, 10 milyon mesela geçmiş dönemlerde İbrahim Aleyhisselam Şam tarafında İsmail Aleyhisselam Mekke tarafında aynı İbrahim Aleyhisselam döneminde Lut Aleyhisselam Filistin taraflarında yani bakıyorsunuz aynı dönemde Mevla birkaç peygamberi muhatap alıyor onlara hükkm diyor ama Efendimiz Vesselam A vesselam'a da bütün kıyamete kadar ve mersennaklla rahmet El Alib alemlere rahmet olarak gönderiyor tek bir muhatap ve alemlere Onunla hitap ediyor. Bakıyoruz hakikaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bütün dünya tanıyabiliyor. O zamanki şartlarda öyle bir tanıma imkanı yoktu. Bölgeler birbirlerine hakim olabiliyordu. Allah her şeyin en doğrusunu biliyor. Onun için her bölgeye peygamber gönderiyordu. Ama şimdi Mevla bir peygamber gönderiyor. Herkes de bunu duyuyor. Kabul eden eder, etmeyen kaybeder. Eğer... Siz yüz çevirirseniz ben peygamberlik vazifemi yaptım size söylüyorum. Ve yestehlifu rabbi kavmin gayrekum. Allah sizden başkalarını getirir, siz siler, süpürür. Madem siz Allah'a kulluk etmiyorsunuz, bir fabrikada işçiler patronu dediğini yapmasa çıkışını verir, iş yapan adamı alır. Allah'ın mülkünde Allah'a kulluk yapılmadı mı mevle o kavmi helak eder, yani onları siler süpürür, Nuh kavmini helak ettikleri gibi yenisini getirir. E şimdi niye helak olmuyor? Şimdi toptan pazarlık. Bu fabrika kapanacak. Yani dünya kella idâ dükketil ardu kendeki, darma darmaduman edip Mevla yok edecek. Vela tedurrûnehu şey'a, şey bakımından Allah'a zarar veremezsiniz. Zaten bu kavim helak oldu. Mevla hepsinin kökünü kazıdı, sildi attı Mevla. Celle Celaluhu. Lev enne evvelekum ve ahirekum ve insekum ve cinnekum. Resul'a mi buyurduk? Sizin evvela insü cinniniz. Levkene efcere kalbi racunun vahidi minkum. En kötü, Ebu Cehil gibi, Nemrut gibi kötü olsanız, mâne kase zâlike fî şey Allah buyuruyor ki, benim mülkümde hiçbir şey azalmaz. İnne Rabbi alâ kulli şeyin hafiz. Rabbim her şeyi gözeten, koruyan, hafızdır, koruyandır, muhafaza edendir. Göklerin sahibi, yerin sahibi, her şeyin sahibi Allah'tır. Sen Allah'ın mülkünde, Allah'ın mülkünü kirletmeye, bozmaya, ona meydan okumaya te'işüyle nefi mülki, benim mülkümde yaşıyorsun ve la bana kulluk yapmıyorsun. Mevla yaşatır mı? Mesele bu. Allah her şeyi gözeticidir. Dünyanın başı bunlar. Aynı şeyler olmuş. Yok efendim eski dönemler, ilkel dönemler. Bir dakika ya. Bundan daha ilkeli yok ki Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Adem, e, Şit aleyhisselam, İdris aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam. Dünyanın ilk, ilk başı. Ve lemmâca emruna. Peki ne zaman ki bizim hükmümüz geldi işte helak. Onlar arz etmeye çalıştığımız gibi Hud kavmi. Oriyat tarafların çölleri geçtiler. Ondan sonra orada devletler kurdular. Kurdukları devletlerden şehirler oluşturdular. Tabi onların boyları, güçleri de çok fazla. Bir de yaşam ortamları da 7-800 sene, yani bin yıla kadar yaşıyorlar. Yani ömürleri dünyada işlenmemiş bütün topraklar daha sıfır, erzak çok ve milyonlarca insan. Onlar böyle azgınlık sapkınlık içerisinde eğlenceler kadın erkek karışık efendim çalgılar çengiler e, bir de putperestlikler yani her türlü menhiyatı işlediler. Hud aleyhisselam yalvardı yakardı yapmayın etmeyin tabi Kur'an-ı Kerim çok net kısa gidiyor tefsirlerde uzun uzun anlatılıyor burada. Onlara yalvardı yakardı. Onlar azgınlıklarını sapkınlıklarını e, bırakmadılar. İşte e, az önce söyledikleri Meselelerde Hud Aleyhisselam'a itiraz ettiler. Senin dediklerin, efendim bizim putlar seni çarptı, ne konuştuğunu bilmiyorsun demeye kadar götürdüler. Şimdi Müslümanlara hor hakir görüyorlar ya, onları böyle karanlık vesaire ifadelerini kullanıyorlar. Aynı şeyler. Yani Allah'ın emrini adam karanlık görüyor, kendisini aydınlık görüyor. Peki neyin karanlık, neyin aydınlık olduğu ölünce ortaya çıkacak. Evet. Kul mutu bir gayzukum diyor öfkenizle efendim isyanınızdan geberin diyor Allah. Mutu kelimesi. Ve lamma ja'a ne zaman ki bizim emrimiz geldi. Ne ceynahudan ve'llezina amanu ma'ah. Biz Hud aleyhisselam ve ona iman eden onunla beraber iman eden Müslümanları bir rahmetin minna tarafımızdan bir rahmet ve merhametle kurtardık. Bir rivayet 300, 300 kişi, 40 kişi, 30 kişi, yani en fazla 300 kişi. Çünkü buralarda 6 bin yıl geriye gidiyor bu mesele. Yani daha dünkü bir savaşta bile ne kadar kişi olduğunun tespitleri tam yapılamıyor. Ne kadar vardı, ne kadar kişiydi falan. Ki bu bahsettiğimiz kaç bin yıl geriye gider. O zamanki tarihi kayıtlarda, efendim e, izahatlarda... O dönemin yapısında böyle efendim, kayıtlara bakıldığında ancak böyle şeyler rastlanabiliyor. 300 kişi, 40 kişi. E peki toplum ne kadar? 3 milyon. Milyonlarca insan var ortada. Yani 3-5 kişi yok. E peki burada ayeti kelime çok net olarak şunu söylüyor: "Velemme caymuna bizim yükümüz geldi." Ceynahuden hud Aleyhisselam bediğine amen Mahhu ona iman eden onunla beraber iman eden hud aleyhisselam'la beraber iman eden Müslümanları rahmetimizle tarafımızla kurtardık Ceynahum o Müslümanları kurtardık Min bin galiz diyor çok büyük azabı anladık ama galiz sert demektir çok büyük Mevla geçmiş ümmetler İsyan ettikleri zaman böyle azabını peşin gönderiyordu, dünyada başlıyordu. Bu ümmet, Resulullah Efendimiz ya Rabbi ümmetime azabı peşin gönderme. Nasılsa azabı olacak zaten, ahirette başlasın. Geçmiş ümmetler dünyada başlıyordu. Şimdi net olarak şunu paylaşmak istiyorum. Allah'ımızın ayetlerini iyi anlayalım. Günümüzde bu sorular soruluyor. Efendim bu kadar millet hepsi cehenneme mi gidecek? Nuh, Nuh Aleyhisselam'ın ümmetine bakalım. Milyonlarca insan vardı. Peki gemiye 80 kişi binmişti. Şimdi 80 kişinin dışındakiler ne oldu? Bu kadar kişi, bu kadar kişi. Yani bu cümleler doğru bir soru değil bu. Yani dünyaya bakıyorsunuz, Avrupa, Amerika, Rusya, Çin. Efendim ülkemizde bakıyorsunuz baya bir kesim, böyle inkarcı bir kesim var. Bu kadar kişi mi? Eğer bunlar Hud Aleyhisselam misali, Hud aleyhisselama ve ona efendim inananlar ne oldu? Kurtuldu. İnanmayanlar ne oldu? Çok büyük bir azaba müstahak oldular. Dünyanın başı bu. Şimdi e, ortası da o. Musa aleyhisselama inanan 2-300 bin kişi Musa aleyhisselam'ın peşinde gittiler. Efendim onunla beraber ürdüne karşıya deniz yarıldı, karşıya geçti. Onun peşine takılan bir milyon yedi yüz binlik milyonlarla ifade edilen Firavun'un ordusu ne oldu? Boğuldu. E o kadar kişi mi? E o kadar kişi. Eğer bir insan Allah'a ve onun peygamberine tabi oldu o yolda gittiyse kaç kişi varsa o terazidekiler kurtulur. İslam bir terazi gibidir. Allah'ın ve peygamberin emri olan terazi. Bu terazide kim varsa onlar cennete gider. Aman bundan ne olur, bundan ne olur diye diğer terazide olursa o da o terazide o tarafa gider. Aman bundan ne olur diyen Allah-u Teala da senden bir şey olmaz der. Onun için soruyu doğru sormak lazım. Yani taş niye efendim e, evlat sahibi olmuyor veya kuzu doğurmuyor? Yani taştan bir çocuk olmaz. Soru yanlış. Yani bu kadar kişi cehenneme mi gidecek? Soru yanlış. Eğer cehenneme gidiyorsa cehenneme gidiyor demektir. İşte Hud aleyhisselam dünyanın başı yani Nuh Hud aleyhisselama inananlar burada 30-40 kişiden bahsediliyor. En fazla 300 kişiden bahsediliyor. Gerisi cehenneme gitti. O kadar kişi cehenneme mi gitti? Bu soru yanlış. Eğer kişi cehennem yolundaysa odur. Çünkü innallaha laganiyul alemin. Allah alemlerden zengindir. Kul Allah'a boyun eğmez. Tabiri caizse haşa yani Tenezzül etmez ise Allah-u Teala hiç tarafına bakmaz. Muhtaç olan sensin, Allah muhtaç değil ki. Ama insanlara baktığınız zaman sanki Allah muhtaçmış ve herkes herkes isyan ederse Allah-u Teala e, ne yapayım kullarım madem öyledir vesaire. Bu Yanlış denklemler kurmayalım, yanlış cümleler kurmayalım. Açıklık, saçıklık, içkiler, kumarlar, eğlenceler, çalgılar, müzikler, gıybetler, iftiralar. Dikkat edelim, bu günahlar batırır, batırır. Ayeti kerimeler dünyanın başındaki meseleleri bize ve tilke işte adun diyor o at kavmi cehedu inkar ettiler bir ayatı rabbihim. Rablerinin mesela Avrupa Rabbi Allah, Amerika Rabbi Allah, Çin Rabbi Allah, ülkemizin inkarcıları Rabbi Allah. Mevla Teala ne buyurdu? Altı bin sene geriye gidiyoruz at kavmi kendi Rablerini inkar ettiler. Hud aleyhisselamın Rabbi değil insanların Rabbi. Şu anda Müslümanların Rabbi değil bütün insanlığın Rabbi olan Rabbimiz Allah'tır. Kafiri de o yarattı. Ama birisi Allah'a boyun eğiyor, Mevla cennet veriyor. Öbürüce baş kaldırıyor, itiraz ediyor, kafa tutuyor. Heh. Yani ve tilke adun, o at kavmi cahidû bi ayâti hükümlerini inkar ettiler ve asav asi oldular resuluhu peygamberlerine Halbuki orada bir tane peygamber Resul, Hud aleyhisselam. Demek ki bir peygamberi inkar ettin mi bütün peygamberleri inkar etmiş oluyorsunuz. Öyle diyor Kur'an. Peygamberlerini inkar ettiler. Halbuki Hud aleyhisselam. Ve emre kullu cebbarin. Her cebbar efendim bu zalim adamlar ani inatçı. Ya doğrusu bu değil mi? Seni Allah yaratmadı mı? Canını Allah yaratmadı mı? Kalbini sen mi çalıştırıyorsun? Nefesi sen mi alıyorsun? Topraktaki, çamurdaki çileyi sen mi yaratıyorsun? Gök kubbeyi sen mi tutuyorsun? Yani dünyada senin gücün kuvvetin ne? Adam diyor ki ben büyük akademik unvanım var, şöyle kariyer, böyle zenginliği var. Buna sana mı ait? Allah aklını vermeseydi, kuvvetini vermeseydi. Yani Mevla Celle Celaluhu, topraktan bir şey yaratmasaydı ne yapabilirdik? Sana ait olan ne var? İşte Mevla Teala buyurdu ki o zamanki insanlar bahsettiğimiz gibi azgınlık, sapkınlık, eğlence, isyan, tuyan onlara tabi oldular. Tabi olunca burada maddeler çıktı. Bir, ve utbi'u fiyazi dünya lanet. Dünyada onlar lanete uğradılar. Bir insan Allah'a haddini aşarsa, peygambere haddini aşarsa, dine saygısızlık ederse Mevla müsaade etmez, belayı çabuk bulur. Belayı çabuk bulur. Ve utbi'u... Tabi kılınlar fi dünya bu dünyada lanet Allah'ın lanetine uğradılar bir. Ve yam kıyamet kıyamet günü ise esas kıyamet günü. Ela kıyamet günü azap demiyor. E bir dakika ela. Dikkat edin dikkat edin inna aden o ad kavmi var ya dünyanın başı başı böyleyse hepsi böyle. Keferu Rabbhum onlar Rabblerini inkar ettiler. Sen Allah'ın emrini kabul etmezse kişi peygamberin yolunu kabul etmezse. Bu kişi inkar durumunda olur. Keferu Rabbim. Ela boğden. Onlar Allah'ın rahmetinden uzak. Ela boğden li'adi kavm. O ad kavmi Hud. Hud aleyhisselamın kavmi olan ad kavmi Allah'ın rahmetinden. Allah'ın efendim kulluğundan uzak menfur lanet bir kavim. Allah'ın gazabı cehennem onlara oldu. Allah'ın Rahmetinden boğut, uzak demektir. Tard edildiler, kovuldular. Burada dikkat çeken bir hususu arz etmek istiyorum. Allah Celle Celaluhu kafirleri nasıl tanıttı? Onlar zorba ve inatçı kötülere, kafirlere tabi oldular. Hakikaten olayı incelediğimiz zaman insanları adam kendi batılında ısrar ediyor. Asla diyor benim bu batılımı sorgulayamazsın benim bu Allah'a asi olduğum Allah'ın dinini kaldırdığım yolu değiştiremezsin baskı yapıyor cebre diyor zulme diyor İlla böyle yapacaksın diyor ama bu Allah'a kulluk olmuyor benim dediğimi yapacaksın bu Peygamber ümmet olunmuyor. benim dediğimi yapacaksın ama bu yol cehenneme götürüyor beni yaratan Rabbim seni de yaratan Rabbimiz böyle istiyor. Ben Allah'a boyun eğemem diyor. Allah'a kafa, efendim kafa tutuyor. Olayları incelediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim kendisine asi olan insanları cebbar olarak zorba ve inatçı olarak tanıtıyor. Gerçekten de böyle. Adam inat ediyor. Batılında inat ediyor. Yanlışında inat ediyor. Biliyor yanlışını. Allah böyle kötülerden bizleri muhafaza eylesin. Ve 61. ayet bu ayeti kerime yeni bir konu başlamış olacak. Arz edelim. Bir başlangıç yapalım. Ondan sonra da dersimizi bitirelim. Ve ilâ semûd. Allah buyurur ki Semut kavmi. Dünyada yedi bin helak vardır. Yedi tane büyük tufan vardır. Nuh tufanı gibi. Ama yedi bin kez. Bak bu kavim helak oldu. Hepsinin kökü kazıldı. Mevle öyle bir azap gönderdi. Gökten alevler, yerden felaketler. Milyonlarca insan öldü gitti. Kimin mülkünde kime kafa kaldırıyorsun? Şimdi geldik ve ile Semud, Semud kavmi. Semud, ehevm bunlar da bu Medyen taraflarında yaşadılar. Ürdün tarafı, orada Petra dedikleri yerler var vesaire. Bunların yaşadıkları alametler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebu'a giderken bu Semud kavminin yaşadığı topraklardan geçti. Oradaki Efe, sahabe efendilerimize dedi doldurduğunuz suları dökün dedi. Allah'ın azabının indiği yerde beklenmez, durulmaz. Oradaki meyvelerden de vesaire suyu içilmez dedi. Kaplarınızı vesaire doldu boşaltın dedi. Hamur yapmışlardı. O hamurları da hayvanlara verdiler. Yemediler. Ve ile semut Semud kavmi ahalhum Salih aleyhisselam kale. Ya kavmi ubudullah. Allah'a kulluk yapın. Allah'a tapın. Ma lekum min ilahin gayru Allah'tan başka ilah yok. Allah'a tapacağız. Kuve en şeyekum. Allah Allah ne kadar güzel. O yoktan var etmedi mi? Şimdi insan kendini bilir. Ben kendimi biliyorsam bütün dünya insanları da biliyor. Kafir efendim inkarcılar da biliyorlar. Yahudi Hristiyanlar da biliyor. Yani ben kendi kendime var olmadım. Var oluşumdan haberim yok. Boyumu, tipimi, rengimi, kaşımı efendim ortamı kendim seçmedim. Yani akıl benim değil, kalp benim değil, el benim değil. Bunlar nasıl bir şeydir? Yani tasarruf benim değil, gökler, yerler vesaire. Salalesem diyor ki, O Allah sizi yoktan var etti. Yoktan var eden O. Minel ardı, yeryüzünde. Vesteamerekum, size hayat verdi. Bir deprem olsa, bir yel olsa, bir sel olsa, bir kasırgalar olsa, Allah'ın mülkünde yaşayamazsın. Estağfirullah, fiha. Vestafiruhu, Allah'tan af isteyin. Bu kadar yanlışlar, günahlar, kusurlardan tövbe edin. Tekrar gel, Vestafiruhusun metubu ile. İstiğfar önce yanlıştan vazgeçmek, sonra Allah'ın yolunda yürümektir. Estağfurullah, beni affet ya Rabbim Dedi ama aynı yerinde duruyor. İbadete başlamadı, haramdan kurtulmadı, olmadı bu. Vestafiru, Allah'tan af isteyeceksin. Allah beni affet, ile. Allah'ın yoluna dönüp yolumuza devam edeceğiz. İle. ''İnne Rabbi, muhakkak Rabbim karibun mujib Rabbim son derece yakın ve duaları kabul edin. ''Humur lezine kânû yeskünûne medâinil hacer beyni Tebuk vel Medine.'' Burada söylüyor tefsirimiz. Medine-i Münevvere ile Tebuk arasındaki topraklarda yaşıyorlardı bunlar bahsedilen kavim. Bunları inşallah bir sonraki derste 61. ayetten tekrar alırız. Ee, bu Altyapıyı da hazırlamış olduk. Salih Aleyhisselam'ın kavmi. Tevafuktur. Nuh Aleyhisselam bitti. Hud Aleyhisselam. Hud Aleyhisselam tam bitti. Salih Aleyhisselam böyle konu konu gidiyor. Şimdi Salih Aleyhisselam'ı konuşacağız. İnşallah dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Rabbim bizi kendi kitabından ayırmasın. Kulluğundan ayırmasın. Ve ömür sermayemizi rızasına uygun daim eylesin. Çoğunluğa bakmayalım. Ya bu kadar millet mi işte burada anlatılacak. Salih Aleyhisselam'da da aynısını duyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Amin. Sübhane Rabbiyel. Ali ila alel ve hebe elhamdülillahi lezi hedana. Lihaza ve mâkunnal nehtede el evlâin hedanallah. Vessalâtu vesselâm Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahb-i Ya Rabbi rızana muvafık bir hayat sürmeye muvafak eyle. Sana hakkıyla kul, Habibine hakkıyla ümmet. Güzel dinimize tabi olup, helallere ittiba edip haramlardan kaçan, Ömür sermayemizi rızana uygun kullanan kullarına bizi dahil eyle. Haramlara, günahlara, yanlışlara, yanlış yolda olanlara, azgın ve sapkın ve o cebbarlara tabi olmaktan, ahir ve akıbeti kaybetmekten muhafaza eyle. Ya Rabel Alemin ve Ya Hayren Nasir'in, zalimlerin, hainlerin, kötülerin tasallütlerinden onların eline düşmekten muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam ümmetlerini selamet nasibi eyle. Sıhhat, afiyet, son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve Şeydünne Muhammed'e ne abdhu varasulu diyerek huzuruna varmaya hepimizi muvaffakıyla el Fatiha. Allah mesele. A'ud bilallahi min ash-shaytanir rajim bismillahi r-Rahmani